Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, bir gariplerin kitabı programında da profesör, doktor, etemci, veciolo hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Sad Efendi Hazretlerinin hayatından ve merakından bahsediyorlar. Sayın hocam, Sad Efendi Hazretlerinin Tabii. Daha önceki programımız bir önceki programda İnabe TV, inabe ve tarikata ı alakalı görüşlerini anlatmıştınız. Tabii insan tarikat'a bir seyri sülük etmek için salik işte manen tekamül etmek için giriyor. Seyri sülük nedir? Yani bundan bahsedebilir misiniz ve Esad Efendi Hazretleri'nin seyri sülükten gaye nedir? Bununla alakalı kanaatlerini biraz e, anlatabilir misiniz hocam? Efendim, i̇bn Manzur'un Lisanul Arab Arap, Cilt 10, sayfa 442'de Seyir, yürümek, yola veya bir yere girmek Hareket, yolculuk, gezme gibi anlama gelir Sülük ise yola girmek, yürümek gitmek demektir Çoğu literatürde seyir ve sülük kavramları beraber kullanılır. Yani bu tabirlerden biri için verilmiş olan izah diğeri için aynı zamanda geçerli olmaktadır. Yazınım ikisi beraber kullanılıyor. Seyir sülük evet. Tabii sülük. sülük. Evet. Sülük yoluna girenlere yani olgunlaşma yoluna İnisiyasyon yoluna girenlere salik denir, sülükte bir takım makamlar ve menziller vardır. Bunların her birinin kendine ait vazifeleri vardır, mükellefiyetleri vardır. Bir derviş, bir salik, girdiği yoldaki vazifeleri gerçekleştirmeden bir üst makama çıkamaz, hakkını verecek. İhlasla yaşayacak. içselleştirecek, benimseyecek ve o görevleri sabit hale getirecek. Asla bırakmayacak. Evet, kendisine bir makam verilir. Yani maneviyatta Allah'a doğru gidiş bir anlamda kendinin, bir insanın, kişinin kendi özüne doğru olan yolculuğudur. Yolculuk böyle İstanbul'dan Ankara'ya değil. özümüze Allah'a doğru yolculuk. İçsel bir yolculuk. Kendini tanıma yolculuğu diye. Kendini tanıma bir, yolculuğu. Yani Allah'a ulaşma yolculuğu. Allah'a Özüne yolculuk, metafizik yolculuk. Evet. Bu iç yolculuğu bildiğimiz yolculukların dışında bilinen bir yolculuk değil, çetin bir yolculuktur. Çok zordur. Evet. Nefis kolay değil yani o kadar. Ha. Çok zor. Hani Tebük Savaşı'nda Hazreti Resulullah vereceği ana min cehadil asgar. ila cihadil ekbar yani küçük bir savaştan büyük bir savaşa dönüyor döndük diyor küçük bir savaştan büyük bir savaşa gözle görülen fizik savaş gözle gördün için yani düşmana göre kendimizi koordinatlarımızı belirleyebiliriz savunmamızı gardımızı alabiliriz planlar kurabiliriz ama iç alemimizde ...savaşan, savaşmak ve savaşılan... ...hepsi sensin... Evet. ...yani dışarıda bir düşman yok... ...yine kendi düşmanını... ...kendi içinde sen... ...kendi bünyende barındırıyorsun... Evet. ...ve çok zor bir şey... ...yani... ...bir sınırlı bir evrende... ...sınırlı savaş olur... ...insanın iç evreni sınırsızdır... ...o iç evrende... ...sınırsız olduğu için... ...savaş da sınırsız olur... ...ve zordur bu savaş... Ve ölene kadar devam eder. Çanakkale Savaşı ne kadar devam etti? Bir buçuk iki sene devam etti bitti. Evet. Ama içimizdeki Çanakkale Savaşı, 14 yaşında ya erdik 78 yaşında öleceğiz. 78 sene, 60 sene böyle devam ediyor. Kesilmiyor ve bitmiyor. Nefis savaşı, sürekli savaş. Ölene kadar. Evet. Harbi istimrari. cihadı istimrari. Öbürü ise E, cihadımın katı, yani kesintili, arada bir 200 senede bir savaş olur, 200 gün, gün, 1 ay, 10 gün, yüz ve 200 sene süre, biter ama sonunda. içerideki savaş asla bitmez. Ölene kadar devam edecektir. Evet. Ve zorlu, çetin bir yolculuktur. Efendim, وَهُوَ مَاكُمْ اَنَمَا كُنْتُمْ <gülüyor> Ayet-i kerimesinin bir kısmı, ayet-i kerimenin bu kısmı, Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ayet-i Kerimenin bu kısmı tasavvuf ve tarikat meselesinde ilgili eserlerde sıkça dile getirilen delillerden birini oluşturur. Yani evet. ya bir takım tarikat vürtlerinde murakabe immaiyyet olarak Allah'la beraber olma murakabesi olarak adlandırırlar. Allah'la beraber olmanın manasını Esad Dergili Hazretleri Şöyle anlatıyor. Bilmek lazımdır ki, Allah'la beraberlik, Böyle Allah'ın, Böyle zatî beraberlik, Zamanlı değildir. Zaman ötesi bir beraberliktir. Allah'ın içine hulul etmek, girmek yoktur. Onunla itaat etmek, Onunla bütün hale gelmek de yoktur. O beraberlik, Zaman ötesi, Metafizik bir beraberliktir. Ancak mecmu mezahirde, bütün şu dış görünen alemlerde bir ışığın, bir şimşeyin ışığı gibi böyle sırf zuhur ve huzur yoluyla olur. Yani allah Teala'nın beraberliğini ben elde ettim diyen bir kimse de huzur hali olur. Ve Allah ona lütfuyla zuhur eder. Evet. Allah bizim bütün yaptığımız işleri bilir. Yaptığınız işlerin hepsini görür. Allah'ın göğünde ve yerinde her ne mevcut varsa, görülen her şey O'nun mülküdür. Ve O'nun apaçık Allah'ın sahiplik bakımından, Bütün bu kainatın sahibi Allah'tır. İşte Allah'la beraber nerede olursan ol, nerede olursan ol Allah seninle beraberdir. Bu ayeti celiliyi bildikten sonra insanların huzurunda nasıl sen çirkin işleri işleyemezsen ve huve mâkum eynemâ küntüm mürâkabî mâiyyet yaparak da Allah benim yanında der, bu şuura ulaşırsın Başkalarının yanında işlediğin zaman utanacağın, utanacağın işleri Allah'ı kendi yanında bildiğin için işleyemez hale gelirsin. Yani bununla Esad-ı Hazretleri kısaca şunu söylüyor. Tevhittir bu. Şimdi evet, burada sen bir içki içiyorsun. Ben içeri girdim. Hemen içkiyi bıraktım. Efendim ben gittikten sonra içiyorsun. Diyorsun ki ona Allah seni görüyor mu? Görüyor. Ama ben senin yanına girdiğimde... sen içkiyi kaldırdın... ...ben görünce rahatsız oldun... ...benim seni görmemden rahatsız oldun... ...ben gittikten sonra... ...sen yine içmeye devam ediyorsun... ...senin yanında Allah yok mu? Var. E varsa niye içiyorsun? Ben yandayken içemiyorsun, utanıyorsun. Allah şayet yanında olsaydı... ...sen içkiyi içemezdin. Manası buralara kadar giriyor. Allah görüyor. Hey, eğer Allah benim yanımda ...diye bir şuurun varsa... ...günah işleyemez hale gelirsin. Allah senin yanında yoksa... ...işleyebilirsin... ...manasına geliyor... Muha ...mefhumun muhalifinden hareketle. O zaman her işlediğimiz günah... ...yanımızdan Allah'ı uzaklaştırmayı... ...ifade ediyor. Yanımızda yok anlamına geliyor. Olsaydı işleyemezdik. Dedikodu yapıyorsun. Yap. Çünkü Allah yok ki. Allah olsa yapabilir miydin? Yapamazdın. Yaptığına göre... ...yapman Allah yok anlamına geliyor... Buna edimsel ateizm, davranışa bağlı tanrı tanımazlık, Avrupalı dillerde kullanılan aktüel ateizm kelimesini kullanıyoruz biz burada. Aktüel ateizm, davranışa bağlı ateizm. Yani Allah yokmuş gibi yaşamak. Onun gibi oluyor. Adeta, Yoksa o bizim yanımızda. Yani. Ama biz kabullenemiyoruz bir türlü. Konuşunca hatta diyoruz ki yanımızda bizi görüyor. Ama davranışlarına bakınca Allah senin yanında yok gibi oluyor. Olsaydı yapamazdın. İşte bunu iyi anlamak lazım. Gazali Hazretleri İhyay-ı Ulumuddin adlı eserinde bu anlattığımız olaya örtülü şirk, gizli şirk adı veriyor. Ve çok felaket bir şey. İnsanların çoğu bu açıdan baktığınız zaman yani hep gizli şirk içerisinde örtülü ateistsiz hepimiz. Hepimizde kusur var aslında. Onun için hakiki imana ulaşmak Allah yanında bilmek, davranışların kontrol altına almak, murakabe edebilmek, bir kişiyi tevhide götürür. Allah tevhiden uzaklaşırmasın. Bir mektubunda evet. murakabe imajetin Allahla beraber olma murakabesinin sahasının anlamının son derece geniş olduğunu. Çünkü ayet geldi vehum eynema kütüm, eynema kütüm, her yer. Nerede olursan ol, tuvalette de görürsene, banyoda da görür, Yüzerken de görür, gezerken, uçarken, tozarken her yerde görür. Ayrıntısı yok ya şey yok istisnası yok i̇stisnası, evet. ve ayrısı gayrısı yok her yerde görür. Bunun bir bilinç olarak sap konsiyans dediğimiz şuur altında yer edebilmesi kişiyi ayakta duran dik duruşlu bir mümin yapar. Sadakat ehli bir sıddık yapar. Sami Efendi Hazretleri o son hastalığı hariç, o biraz son hastalığında ayağını uzatmıştı artık. Ömrün son yılları, bir iki sene falan ama hep ömür boyu hep düz üstü otururdu. Takside bile düz üstü otururdu. Evet. O sanki diyordu ki efendim ben ayağımı uzatamıyorum. Yanımda Allah var. Efendim biz Allah, biz Ayağımı uzatıyoruz. Evladım benim Allah'ım benim yanıma geldi. Yanımda olduğu için uzatamıyorum. Ben huzur halindeyim. Sizin Allah'ınız yanınıza gelmedi. Onun için siz uzatabilirsiniz. Sizin de Allah'ınız yanınıza geldiği zaman siz de ayağınızı uzatamaz hale gelirsiniz. Sürekli beraberlik şuuru içerisinde i̇şte yaşıyor. Sami efendiler bu şuurda. Hep düz oturuyor sürekli. Yani yanında birisi var. Karşısında birisi var. ...onun önünde saygıyla oturuyor. Sürekli o halde oturuyor. Evet. Bu insanı tevhidde ...çok ince... tevhiddir bu. Yüce derecelere taşır. Bizlerde bu biraz zor gözüküyor. Yani kolay bir iş değil. Murakab-ı himayiyet aynı zamanda... ...bir tasavvufta ders değil mi hocam? Ders, değil mi? Nakşid yolunda... ...murakabe dersleri var. İşte murakab-ı... sonra gelen... Kul huvallahu ahad, murakabesinden sonra gelen, Allah'la beraber olma murakabesi, ondan sonra akrabiyet, ondan sonra muhabbet. Evet, murakabî muhabbet. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri, وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insana, toplar damarından daha yakınız. Toplar damar, yani verit, kalbe giden damarlara denilir toplar damardır. Evet. Ve atar damar, Arapçı da şiryan, habli şiryan'dır. Biz şah damarı diyerek yanlış tercüme ediyoruz. Şah damarı kalpten çıkan damardır. Kalbe giden damar, dikkat edin, habli verittir, şah damarı değil. Ven damarlardır. Arterios değildir. Atar damar evet. değildir. Gelen ven damarlar. Kalbe gidiyor. Kalbe kan taşıyan damar. Ölümle kalbe kan taşıyan damar arasında bir bağlantı kuruluyor. Verit, abli verit diyor. Evet. Ve biz insanoğluna şah damarından daha yakınız ayet-i kerimesinin manası ancak bu murakabede, akrabiyet murakabesinde salikler için oldukça belirgin açık olduğunu Cenab-ı Hakk'ın beraberliğine, yakınlığına iman ehli olan herkes inan inanabileceği ancak işitme ile görüş, müşahede ile arasındaki farkı da nazara dikkat almak gerektiğini tıpkı balın tadını anlamanın işitmek ile de mümkün olabileceğini fakat zevk ile hasıl olan malumatın daha başka olacağını ifade eder. Yani hmm. bal var Balı anlatıyoruz evet. o biz duyuyoruz... Bir de tadına bakıyoruz parmağımızı daldırıyoruz ağzımıza bağ alıyoruz o balın tadına baklıyoruz anlatılından mı zevk alırsın Balı anlat, anlatıldığı zaman mı çok zevk alırsın tadına baktığın zaman mı tabi tadına bak işte bu maiyetten sonra gelen Allah'la beraberliği yaşamak işte buna benzer anlatılamaz ancak tadına bakılması lazım. Allah'ı kendi içinde hissediyorsun, ürperiyorsun. تَخْشَعِرُّمْ min هُجُولُ دُلَّزِنْ يَخْشَانَ رَبَّهُمْ diye ayet-i kerimeler. اِذَا زُكُرَ اللّٰهِ وَجُلَتْ قُلُوبُهُمْ psikosomatik olarak zikir çektiğiniz zaman vücutta bir ürperme meydana geliyor. Bir ürperiş. Yani soğuk tesiri oluyor. <gülüyor> zikir, ilk olarak feiz geldiğinde zikirle beraber soğuk tesir, bir soğukta ürpeririz. taşair ruhun hücredinde lezene yahşen rabbhum korku soğukluk ondan sonra simme telliğin cududuhum ve kulubuhum ondan sonra deri yumuşar sükunete erer o ilk korku soğukluktan ürperen deri normal hale gelir ama bir feyiz geldiği zaman insan üzerinde psikomadik olarak ilk uyandırdığı etki ürperme etkisi. Daha sonra bu ürperme etkisi kaybolur ve gider. Burada benim özellikle temas etmek istediğim bir husus var. Evet. Yani seyri gaye, evet. muhabbet ve huzur devletine nail olmak. Yani seyri süluke giren kişinin amacı ne olacak yani? Allah'a yani, sevmek. Allah'a muhabbet ve huzur. Bunu Çünkü anlıyoruz. Yani Allah'a sevmek iman demektir. Evet. Ayet kerimede veladzine amen u esheduhub Yani Allah'a en çok sevenler Allah'a inananlardır diyor. Demek ki sevmek iman, iman sevmek demektir. İmanın sevgi açılımı var. Hani bir emni eman güven gibi anlamlara geliyor ya. Evet. Sigorta vesaire gibi anlamlara geliyor ya. Emin olmak, güvende olmak, güvenilir olmak. Ama işte bir manası da iman kelimesinin Kur'an-ı Kerim'in kendi açılımıyla sevgiyi ifade ediyor. Sevmek. Kişi inandığını sever, sevdiğine de inanır. Kişi sevmediğine inanmaz. Veyahut da kişi inanmadığını da sevmez. Bu yüzden bir bana sen sevgilerini söyle. Yani neyi seviyorsun? İşte diyelim ki parayı seviyorsun. O zaman Sen paraya iman ediyorsun. Sevdiğin her şey senin imanındır, senin dinindir. E feraye temeni ilahehu hawaahu. Ahsap suresi ve Necim suresinde Allah sevgilerimizin kullanılış yerine ve durumuna göre tanrılaştığını ifade ediyor. Evet. Parayı çok seven Peygamberimizin dediği gibi dinim, dini ruhum, para onların dini olmuş. Onlar paraya tapıyorlar. Bu duruma düşmekten Cenab-ı Allahü Teala Hazretleri hepimizi muhafaza buyursun. İşte bu azavtaki seyir sülükte Allah'a yakın olma duygusunun kademe kademe böyle bir hal yararşisi olarak yukarılara doğru tırmanması. Kişide iman yakını, imanı yakını meydana getirir. Daha güçlü bir inancı meydana getirir ve çok önemlidir bu. Yani muhabbeti, sevgiyi ve imanı artırıyor yani bu şey. Evet. Allahı sevmek. Allah sevmek. Onun için en son ders, evet, sofi seyir usülükte Allahı sevmek dersidir. Bu sevmek de iman. Hmm. En son ders iman. Evet. Bir kitap okuyarak imanımızı artırırız Bir de Allah Allah Allah diyerek imanımızı artırırız Hangisi daha çok tesirli? Allah Allah Allah diyerek imanı artırmak daha çok tesirli Çünkü Allah Allah Allah Allah diye okuyoruz Zgi çekiyoruz Bu özsel hmm. sevgiyi artırma evet. Kitapları okuyoruz Sıfat yoluyla Allah'a olan aşkı sevgiyi artırma Özsel daha kuvvetlidir Evet. Sıfatla olanı geride kalmaktadır. Onun için biz efendim söyleyeyim e, bazı kitapları okuyoruz, iman kitaplarını okuyoruz. Onunla imanımız artıyor. Sıfat olarak iman artıyor. Çünkü orada sen sıfat olarak okuyorsun. Evet. Öfsel içten gelerek dıştan içe doğru okuyorsun kitabı. Beyninde yerliyor. Beynin ürettiği kadarıyla bir iman meydana geliyor. Öbürü kalbinin genişliği kadar bir iman meydana geliyor. Zikir çekmek. Onun için biri sıfatla alakalı geri bir sevgidir. Öbürü de essence de denilen, zat sevgiz esas merkezi bir sevgidir. Ve makbul olan da şüphesiz ki budur. Evet. Özait i̇şte bu huzur devletine nail olan insanlar bu dereceden daha aşağı derecede olan zikre İhtiyaç hissetmez hale gelir. Çünkü sürekli zikir halindedir. Onun için murakabe döneminde zikirler azarlar. Çünkü murakabenin kendisi sürekli zikirdir. Zikir çekene zikir çekin denmez değil mi? Zaten zikir halinde. Zikir, zikir bir noktadadır. Huzur ise varlığın her zerresini kuşatıp ihya etmektedir Esad Efendi Hazretlerine göre huzurun başladığı yer yatır, yat hatırlamak. Hmm. Yat kelimesiyle zikir kelimesi hatırlamak anlamına gelir. Birisi Farsça, birisi Arapça. Evet. Bu yat kelimesini, hatırlamak kelimesini bir Beyazetleri bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi Allah'ın yaratanını bir an bile hatırından çıkarmayan ve Allah'tan gafil olmayan bir kulun haline yat adı verilir. Yani Allah'ın kullarının her halini bilmesine yaat adı verilir. Bir de Allah'ın kullarının Allah'ı hiç unutmamasına da yine aynı şekilde yaat yani hatırlamak adı verilir. Bu şekilde da bulunan yani zikirde bulunan salik'in vücudu mamur müreffeh olur. Yani. Mal ve evladın fayda vermediği o günde ancak İslam'a ermiş, hastalıklardan kurtulmuş, selim kalp ile hakkın huzuruna çıkanlar kurtuldu. Yüme la yin faumalun, vla illa man et Allah bi kalbin selim. Şu ara suresi 88-89 ayeti de yukarıda söylediklerimizi destekler mahiyettedir. Yani, yani, yani seyrü sülükün önemini ortaya koymaktadır. Olgunlaşmak. Çok önemli. Yani kalbi, Selamete ermek. Kalbi Selim'le gelenler evet. kurtuldu ancak. Yani terbiye ile. Yani. Yani ben nefsim kafirdi, nefsimi İslamlaştırdım. Artık bana kötülük emretmiyor diyor Peygamberimiz. Nefsin İslamlaşması. İşte bu o. Kalbi Selim. nefsin pislikleri kalpte hiç yok. Hmm. Hep güzellik, hep iyilik, hep pozitif üretiyor. Evet hocam. Bu ayetten yola çıkarak Es'ad-ı Ervili Hazretleri şu hatırlatmalarda bulunur. Der ki, akibeti ve sonu her şeyi yok eden kara toprak olan, sonu kara toprak olan ve yokluğun esirlik perdesinde mahvolmak üzere yatılmış ve iki ayağı üzerinde canlılığa kavuşturulmuş bulunan mahlukatın En hayırlısı olan insan için önem verilmesi gereken, önem vermesi gereken bir husus varsa o da yalnız kalp evinin selameti için lüzumlu olan sebeplere sarılmak ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaktır. Bu dünyaya geldik, bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünya yapacak bir tane işimiz var. Allah'ın rızasını kazanmak. Yani kalp evinin selameti ve cenab Hakk'ın rızası. Allah'ın rızasını kalp. Biz buraya başka bir işin gelmedik. Onu memnun etmek için geldik. İnşallah Cenab-ı Allah memnun edeceğiz. Taatlerle, evet. ibadetlerle. Bu tabi murakabe dersleri, efendime söyleyeyim zikir, insanın üzerinde yani karakter yapısındaki değişikliklere nasıl yol açıyor? Bu da uzun bir konu. Buralara girmiyoruz biz. Evet. Nefsin terbiyesi esnasında geçirmiş olduğu olgunluk evrelerini biz nefsin güzel ahlak sahibi olarak Keski olması. O ruhun da Allah'tan gelen nurları alıp onlarla daha parlak hale gelmesi. Yani daha saflaşması, rafineleşmesi, tasfi olması. Bütün tarikat ve seyrüsülük bu anlattığım konuyla alakalıdır. Başka bir şeyle alakalı değildir. Evet hocam. Allah bizi de nefsini teskiye, kalbini tasfiye eden, arındıran, rafine eden, temizleyen kötü duygulardan, çirkin arzulardan aklımızı Cenab-ı Allah'ın temizlediği o güzel mertebelere ulaştırmayı bizlere nasip eylesin. Çünkü e, ahirette hesap günü gerçekten çok bir ağır çok ağır hesapları var. Evet. O ayet kermi hep beni yoruyor ama işte hadi şeriflere de çeşitli şekilde ifade ediliyor. İnne semawel basara muhakkak kulak ve göz, vel fuat ve kalp, kalp. külülü ülaike kane anhumesuula hepsi yaptığından ettiğinden hesaba çekilecekler diyor. Fuat kalbin çokluğa açılan kısmıdır. Tekliğe açılan kısmı nokta-ı Burada ayet-i kalbin çokluğa açılan kısmı yani dünyaya açılan kısmı. Evet. Nefsin nominal olan tarafıyla temas halinde olan kısmı. İşte o hesap, o hesaba çekilecek. Çünkü kirlenen yer, kalpte odur. Fuat kısmı. kalbin üst kısmıdır o. İç kısmı değildir o. Nitekim Nârullâhil mûgâdetülletî tettali'u alel ef'ide ayet-i kerimesini Hak dini Kur'an dili sahibi Elmalı Hamdiyazır Hazretleri o ateş ki kalbin üzerine kaplar diyor. Tettali'u alel ef'ide Fuatların üstünü kaplar. Çünkü kalbin iç tarafı alt tarafı Nokta-ı Evet. Bunu anlatıyor Elmalıla Hazretleri. Bizim de e, Nokta-ı yazılarımızda bu konuştuğum hususu sık sık gündeme getiriyoruz ve getiriyorum. Evet. Dinleyicilerimiz inşallah bu Altınoluk dergisinde çıkan o yazıları Nokta-ı ile alakalı yazıları oradan okuyabilirler. Yine e, kalbetin bir hatırası var e, da. Esad Efendi Hazretleri ile böyle karşı karşıya ruh ve ruh durup, e, zikre işte iştiraki Esad Efendi Hazretleri'nin teveccühü ile alakalı bir e, hatıratta geçen bir anekdot var. E, bundan bahsedebilir misiniz hocam? Efendim burada Allah zikri ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Yani bir Hristiyan kafirsiniz değil misiniz mesela? Bir Almansınız, Hristiyansınız. Bir Russ sunuz, bir Finlandiyalısınız. Ruhunuz nereden geldi sizin? Allah'tan geldi. Tabii, tüm ruhlar bütün ruhlu, ruhlar Allah'tan geldiği için sahibi Allah'ı inkar etse bile Allah sentitiftir. Allah duyarlıdır. Evet. Allah sezgisi hep bütün insanların içinde var. Allah kelimesi ruh tarafından algılanır. akıl tarafından algılan da Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde bu şekilde mutlaka okuyan insan din imanlı olsun, imansız olsun Müslüman olsun, kafir olsun mutlaka içeride bir sezgi halinde evet. hissediş halinde ortaya çıkar bundan 20 sene önce Finlandiya'dan Helsinki'den gelmiş bir arkadaşımızın yakını vardı akrabası ama Hristiyan'dı Ankara'da bir camide buluştuk. Bana İslamiyet hakkında sorular sordu. Baktım akıl tatmini arıyor. Akıl tatmini uzun bir yol. Ben dedim ki, bizim bu Kur'an-ı Kerim'imiz Allah'tan geldi. Gerçekten Allah'tan geldiyse bu Kur'an-ı Kerim, ben burada Kur'an-ı Kerim okuyacağım, sen... Allah'tan geldiyse etkilenirsin. Evet hocam. Okuyacağım. Ama Allah'tan geldiyse etkilen, gelmediyse etkilenmesin derim. Bana dedi ki oku bakayım dedi. Böyle bir sayfa kadar bir hüzünlü Kur'an-ı Kerim okudum. Yani duygulu, hisli, derin bir tefekkürle, derin bir murakabe, rabıtayla çok kuvvetli bir arzu ve iştiyakla, böyle Musa Efendimiz'e yaptık, ve bir yokluk alemine gittik, bir kuantum, belirsizlik, kader, karanlık, orada biz okumadık, dedi ki, okuyan Allah olsun, dinleyen Allah olsun, ben okumuyorum, ben aradan nefsimi kaldırıyorum, sahibi okusun, Bu niyetle Kur'an-ı Kerim okudum. Evet. Adamcağızın gözleri biraz yaşardı. Hristiyan olmasına rağmen. Bittikten sonra bu okunan Kur'an-ı Kerim'i ruhun hissetti mi diye sordum. Dedi okuduğun bu sözler benim ruhumu rikate getirdi. Ruhum inceldi. Ve ruhumda Bu okuduğun Kur'an-ı Kerim'i buldum dedi. Evet. Dedim, ben sana bir saatten beri akıl yönüyle İslam'ı aklına anlatıyordum. Şimdi İslam'ı ben senin ruhuna iletiyorum. Ruhuna, özünü anlatıyorum. İslam hakkında ne dersin dedim. Ben Müslüman olmak istemiyorum ama dedi bu okuduğundan da etkilendim dedi. Bu kitapta bir şey var dedi. Yani inanan inanmayan kim olursa olsun Allah'ı zikirden Kur'an-ı Kerim ayetlerinden mutlaka bir şekilde etki alacaktır. Burada. Çünkü evet. her insandaki ruhun sahibi Allah'tır. Kur'an'ın sahibi de Allah olduğuna göre bu Kur'an-ı Kerim bütün ruhları etkileyecektir. Kur'an-ı Kerim mucizevi bir kelam. Tabii. Onu da gösteriyor değil mi hocam? Efendim şimdi siz kötü bir laf konuşuyorsunuz. Kötü bir laf. Vücudun hücre sistemi bozuluyormuş. Ve hüdü ile kelime tabibi ve hüdü ile sıratı müstakim. Yani güzel söz konuşmaya Allah tarafından hidayet olundular, pozitif güdülendiler. Ayet aynen böyle. Güzel sözleri şu suya okuduğunuz zaman dondurunca kristalleri düzgün oluyor. Profesör Emoto bunu buldu, Emoto bunu buldu Biliyorsunuz bu konuyu. Ha. Ben güzel bir ses, güzel bir Kur'an okusam, güzelce bir çekersem vücudumun fizyonomik, metabolizmik yapısı, histolojik olarak, hücre bilimsel olarak bütün hücrelerim olumlu etkilenmez mi? Tabi. Ve Kur'an-ı Kerim bu yönüyle de psikosomatik, fizik olarak benim için bir gıda, bir doktor olmaz mı? Sırf benim bedenime, okudum Kur'an-ı Kerim benim bedenime etkisi. Böyle kalp ameliyatı olduğum zaman hastanede böyle tek başına bir odada kalıyoruz. Doktor Erol Bey Allah razı olsun himmet ettiler ameliyat ettiler bizim makam cennet olsun. Karşımda televizyon var. Arap kanalına açtım. Kabe. Orada Kur'an okunuyor. Şimdi orada Kur'an-ı Kerim okunurken sesini kıstım çünkü ayağımı uzatıyor gibi oluyorum, üzülüyorum. Ses çıkıyor ama duyuyorum, duymuyorum. O kadar kısık. Evet. Vücudumda bir ağrı varsa benim, bir üç saat, dört saat o Kabe Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Vücutta bir enerji oluşumu oluyor. Nasıl bir enerji bilemiyorum. Vücudumdaki ağrıların hafiflemesine yol açıyor. Allah, Allah Onun için ben diyorum ki evinizin bir köşesine Lütfen ya televizyonunuz varsa Yani öyle bir şey varsa Açın Arap kalanını Hafif sesle Açın radyoyu hafif sesle Sürekli çok hafif sesle evinizde Sabahtan akşamadan Koran okunsun Ev psikolojik olarak hmm. Cleaning temizlik, temizlik olur Evin manevi Havasını Tıpkı maddi kirlere temizlemek üzere elektrik süpürgesi kullandığınız gibi manevi kirlerin elektrik süpürgesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Sohbettir, zikirdir, o evde kılınan namazdır, tefekkürdür vesairedir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in her harfine bir güç vermiştir ve Allah kelimesinde de bir güç var. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِسْمَا اَنْ سَمَّيْتُمُوا هَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا اَنْزِلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ Yani kendisinde bir takım isimlere tapıyorlar onlar. O isimlerde bir sultan yok ki. Yani Allah isiminde sultan var demek istiyor. Başka ayetlerde açıklanıyor. Bir güç var. Güç. Ne olduğunu bilemiyor ama insana güç veriyor. Artı bir destek. Yaşam destek sağlıyor. Yani bize psiko backfeeding dediğimiz psikolojik arka besleme, arka çıkma, destek olma, evet. dayanak olma okunan Kur'an-ı Kerim. Arkasında kim var? Onun Allah var. Yani sırrın ben Allah'a dayıyorum. Oluyor sanki. Evet. İşte Karl Ver, Esad Erbil'e Hazretlerinin dergahında kalırken sık sık böyle zikirlere katılmış. Müslüman da değil. Müslüman da olmadığını kendisi kitabında anlatıyor, kitabını öyle anlatıyor. Evet. Diyor ki, zikirden sonra tek gelik ihvanlar birer ikişer odadan çıktılar. Yani zikir çekilen salondan çıktılar. Evet. En sonunda o odada Şeyh Esat Efendi ile baş başa kaldım. Fırsattan istifade, bana hemen kalbi zikir yapmasını, bana zikir okumasını, bana okumasını rica ettim diyor. Yani baş başayız da, bana oku üfle dedim diyor. Rukiye, yani evet. ihtiyaç hissediyor yani. Ta i̇htiyaç de. hissediyor. Bir kafir evet. olarak Esad Erbili Hazretlerinden, bana oku diyor. Evet. Esad Efendi, işten gelen, Samimi bir tebessümle bana doğru döndü ve "Olur, okuyayım." dedi. Tam karşı karşıya geldik. Ben de gözlerimi yumdum, o da gözlerimi yumdu. Murakabeye vardık. Evet hocam. O kendi iç alemine daldı, kara deliğine, noktayı Süveydaya. Ben de kendi iç alemime daldım. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği yer, zikrin vurulduğu yere daldık. Evet Esat Erbili Hazretleri Bir şeyler okuyor Ve ara sıra Bana doğru Üff! Diye üflüyordu Bir okudu iki okudu Baktım bir tatlı huzur Hale geliyor Okudukça Bütün kalbimi Bütün iç alemimi Her yerimi benim bütün vücudumu bir huzur hali kapladı evet şöyle bir hoş hal oldum rahatladım bu okumanın tesiri ve güzelliği hakkında kalbim bu haktır diye mutmain oldu Aklım, gönlüm yattı, anladım ve itminana erdim. Yani bu okunan Allah tarafından gelen bir söz. Ve bu şekilde çok etkilendim ve gerçekten de rahatladım. Onun için nefesi kuvvetli kişilere karşılaştığınız zaman Rukiye, peygamberimizin hadislerinde var. Okuyup üfleyerek insanlara rahatlık vermek. Hastalaray. Gidiyorsunuz, okuyorsunuz, üflüyorsunuz. Enerji yüklemesi oluyor. Hı hı. Manevi Allah enerjisi. insanda tam bir dirilik meydana geliyor. Şöyle insan iç aleminde sanki yeniden doğmuş gibi bir diriliş. Bütün içini, dışını, her şeyini o kaplıyor. Allah sanki... Böyle içinize ışık gibi doğuyor böyle rahat diyorsunuz. O sizi alıyor. Bu acılarla onu dünyadan kurtarıyor. Acıların olmadığı göklerin öte taraflarına, Allah'ın diyarına götürüyor. Evet. Onun yanında rahatlıyorsunuz. Orada orada Allah var. Orada orada Allah var. O sükün diyarı. Ben hep o diyarı özlüyorum. Acaba ne zaman öleceğim? Evet hocam, Allah razı olsun. Ee, Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Kı kıymetli hocam, bu Esat Efendi Hazretlerinin e, etkisinin e, dünyanın pek çok yerinde e, daha hayatındayken e, yayıldığını biliyoruz. E, Bosna'da da e, Esat Efendi Hazretlerinin etkilerinden bahsediliyor. ...Bosna'da bir Erbil dergahından bahsediliyor. Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii ben de konuşmamın... ...melan daldım şu anda. Özür dilerim. <gülüyor> evet, yani, işte Esat Erbil Hazretleri'nin... Konudan konuya geçmiş gibi olduk ama... Böyle... Esat Erbil Hazretleri'nin... Evet. ...Kuddise Sürru... Evet. ...onun da maneviyatı bizi içten içe... ...ve bu süzülüyoyu kaplıyor. Radyo başında... ...dinleyenlerinde, iç evet. aleminde... Allah huzuruna vesile olmasını İnşallah. yine Allah'tan temenni ediyorum efendim. İnşallah. Esad-ı Elbihaziyetleri nakşi Kadiri soluğu Avrupa topraklarında Bosna'ya kadar uzanmıştı. Aslında Profesör Hamit Algar'ın Bosna'da Nakşibendilik diye bir makalesi de var. Evet. Ee, yani Avrupa'da Bektaşilik o bölgeler durum elde yaygın olmasına rağmen Nakşibendi Tarikatı'nın da Melami Tarikatı'nın da Bayrami Melami'li onlar da yaygın. Eser-i Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Adriyatik sahillerine kazanan, kadar uzanan bir coğrafyada halifeleri vardı. Eser-i diyor ki 1920'li yıllarda Cuma günleri Hoş sadası ve düzgün okuyuşuyla Kur'an kıraat eden müritlerimden birine bir mektup yazdım. Selamla Bosna Herseke yolladım diyor. Kendisi oraya gitti bir dergah açtı. Uzun süreden beri o dergahta şu anda görev yapıyor. Bosna'da. Evet. Şimdi orada tarikatımıza intisaplı, Bosna'da ihvanımızın sayısı neredeyse bini aştı. Evet, ta o zamanlar. Bini aştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaş bittikten sonra, bu dikkat edin, Balkan bozgunları var, 1911-12, işte 1914-18 Dünya Savaşı, 1920 senesinde binden fazla ihvan var. Sarayda Saray e, e, Bosna'da Osmanlı'da. Saray Bosna'da İhvanımızın sayısı neredeyse Bini açtı Hakikaten yani o Başçarşı falan var İşte Oralarda bir Gezdik dolaştık Osmanlı'nın izleri Şimdi, orada çok Yani orada var o, var yani. Saray Bosna'da Traunik'te O Travnik'te Oralarda ruhaniyet var gerçekten evet. Yani gidiyorsunuz İnsanı da bizim Osmanlı ruhunu taşıyor oran insanlara. insan etkileniyor. Yani Ejdadımız çok duygulanıyor. Esad Erbi yani. Hazretleri yani diyor ki Esad Erbi Hazretleri ayrıca Fransa'da Paris yakınlarında pek çok Hristiyanı kendisine çeken bir tarikat var. Zikir çekiyorlar. etkininin içinde duyan geliyor la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye Müslüman oluyor. İslam gönülle yayılıyor. İslam hiçbir zaman propaganda yapmaz. Esere bazıları böyle söylüyor. İslam hiçbir zaman propaganda yapmaz. Allah dersin, zikir edersin. Karşıdaki gönül ne? etkilenir ve Müslüman olur. Efendim İslamiyet hiç propaganda yapılmadığı halde en çok ihtida olaylarına masar olan dindir diyor. Reklam yapılmadığı halde, nasıl yapılmadığı halde herkes Müslüman oluyor. İslam'ın özünden gelen güç. Günümüzde de öyle değil mi? Tabii günümüzde. De. Yani garip geldi, garip gider İslam'dır bu. Garibi koruyan yüce Allah'tır bu. Evet hocam. Evet. Esad-ı Hazretleri İslam-Hristiyan diyalogu konusunda iyimser değildir. Bu konuda kendisine soru soran Karlvet'e çok anlamlı bir cevap verir. Siz diyor Karlvet'e bizim doğululara mahsus böyle metaforik dilden üst dilden iyi anlıyorsunuz diyor. Bugün Müslümanlar ve dervişler üst dilden anlamıyor. Evet, bak Eser-i Bir azetleri, sen bir batılısın ama bizim üst dilimizi anlıyorsun entelektüel birisi yani Tabii. ve Avrupalılarda üst dili anlayan adam bulmak çok zor fakir ben de üst dili çok kullandığım için başımda çok beleğe girer benim çünkü anlamak, anlaması güç o üst dili ama alışmışız onu kullanıyoruz bu programda da kullanmamaya çalışıyorum insanların kafası karışır üst dil farklı bir dil evet Bir, anlaması zor bir dil. Çekilebilir bir tarafa, bu tarafa. Bir yanlış anlaşılabilir. Tabii. Diyalog mahkemesinde taraflar hangi delilleri kullanmaktadırlar? Yani diyalog olacak ama Müslümanlar ve Hristiyanlar hangi delilleri kullanacaklardır? Biz Hristiyan dünyasının kabul etmediği, fakat bizim için bütün hakikatleri içeren, İhtiva eden Kur'an-ı Kerim'i delili getiririz. Ama siz kabul etmiyorsunuz ki. Evet. E, diyalog nasıl olacak? Sen diyalog yapalım diyorsun. Ama ben Kur'an-ı Kerim'i delili getireceğim. Sen onu reddediyorsun. Benim birinci kaynağım o. Birinci, birinci kaynağımı reddedince e, diyalog diye bir şey kalmaz diyor. Hazreti Peygamber'i kabul edeceksin. Tabii. Fakat herhangi bir batılı bizim Kur'an-ı Kerim'den getirdiğimiz delilleri ön yargısız kabul etmek istemeyip de aksine işin başında Kur'an-ı Kerim'i ve reddettiği için diyalogta ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. Bugün diyalog çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'in şeriat kısmı bir ikinci plana atılıyor. O ikinci plana atıldıktan sonra maalesef diyalog ölü kurulmaya çalışıyor. O zaman. Gerek yok deniliyor ne biz bunları biliyoruz ta ta ta tabii. Maalesef, maalesef. Evet. maalesef. Yani çıkış noktasında problem var. Biz Kur'an diyoruz, siz Kur'an'ı kabul etmiyorsunuz, diyalog olmaz o zaman diyor. Evet. Bizim kabullerimiz, sizin de kabulleriniz olursa, biz Kur'an haktır, getirdiğimiz deliller doğrudur der onun üzerinden argüman ve iddialarımız olursa onların üzerine tartışalım. Ama siz kabul etmiyorsunuz, etmeyince neyi tartışacağız diyor. Günümüzdeki diyalogun Hristiyanlar tarafından şu anda tebessüm örtülü, istihza, alay ile mukabele gördüğünü akil ama bali olmayanlar ne zaman fark edecek acaba? Evet. Böyle bir şey olamaz. Müslüman Hristiyan diyalogu olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kabul etmeye başta Ve onların kitapları da asla sahih değil. Hakiki İncil yok. Yok. İslam tarihi hep rahmetle dolu. Hristiyanlarınki nikmetle dolu. Rahmet nikmetle açlığa kardeş olamaz. Anlayana bu misal hikmetle dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ee, kıymetli Erkamra'da dinleyenleri. Bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak için, ümidiyle efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.